Değerli izleyenler, iyi pazarlar. Umarım iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bu program biliyorsunuz sizin yaşamınızı zenginleştirmek için var. Ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru burada bu programı sizin yaşamınızı zenginleştirmek üzere yapıyoruz. Bu bir sohbet programı. Polatci, merhaba. Merhabalar hocam. Kulat'cığım bugün yaşamın hangi yönünde bir sohbet oluşturacağız? Hocam biz şöyle bir hazırlık yaptık. Yani yaptığımız hazırlık temelde sizin sık sık bahsettiğiniz bir konuyla ilgili. Ama biraz onun kıyısını köşesini eğip biraz daha farklı bir şekilde sorduk. Biraz daha farklı bir şekilde ifade edelim istedik. Siz ait olma birey olma dengesi diye anlatıyorsunuz bu konuyu. birebir aynısı değil ama biz bunu ilişkilerimizin içerisinde, bütün ilişkilerimizin içerisinde sahiplenmek ve özgür bırakmak, şeklinde ele alsak konuşsak diye düşündük ee, ve çerçeveyi de geniş tuttuk yani hmm. karı koca ilişkisi kadın erkek ilişkisinde de bu yaşanıyor ana baba çocuk ilişkisinde de bu yaşanıyor toplum vatandaş ilişkisinde devlet vatandaş ilişkisinde dünyadaki ülkeler arasında orada burada birçok yerde yaşanabiliyor bu bunu konuşalım istedik hocam hazırlığımızda o doğrultuda yaptık Hocam hepimizin hayatında var yani bu konu özellikle böyle e, sıkıntılı bir konu yani <gülüyor> hakikaten evet. sıkıntılı bir konu yani evet. ya sahiplenecek miyim özgür mü bırakacağım e, özgür bırakırsam öyle olur böyle olur diye biraz somutlayalım istiyorum ben o yüzden hocam evet. yani atıyorum önce hadi bugün şeyden başlayalım bu kadın erkek ilişkilerinden başlayalım. Evet. En çok çünkü yaşandığı alanlardan bir tanesi o. Evet. Ee, biz Facebook'ta da sorduğumuzda <gülüyor> yönlendirme olmadan sorduğumuzda en ciddi yoğunluğun geldiği yer burası hocam. Evet. İşin içerisinde sahiplenme, özgür bırakma konusu girince kadın erkek ilişkisiyle doğrudan bağlıyorlar. Şimdi hocam bir çift düşünün. Bir evet. çift de değil daha doğrusu ha. bir genç kızımız bir de delikanlımızı düşünelim tamam. hocam. Bunlar karşılaştılar. Tamam. Ee, bir sosyal ortama Bir gelirdiler. sosyal ortamda bir şekilde karşılaştılar. Ha. O sosyal ortamın ne olduğunu da bilmiyorum. Tamam. Sosyal ee, ortam içerisinde birbirlerinin, farkına, birbirlerinin vardılar. farkına vardılar. hocam. Baktılar. Baktılar. Ay canım dedi abim kızımız. Evet, Öbürü evet. de dedi ki vallahi ben işte o benim dedi evet, abimiz. Evet. E, i̇yi kötü bir ilişkinin başlangıcı ya da bir ilginin başlangıcından bahsediyoruz. Evet. Böyle bir noktada. ...bu sahiplenme ve özgür olma konusunu... ...irdeleyecek olsak hocam. Evet. Ne dersiniz? Ee, bir kere... ...çok doğal olarak oluşmuş... ...bir ortam. İkisi de orada. Ee, bir üniversite... E, ...yemekhanesi olabilir bu. Evet. Ee, bir... E, ...konferansa veya sınıfa girmeden önce... ...oluşan bir durum olabilir. Birbirlerini çekici buldular. Ve ikisi de anladığı birbirlerini çekici evet. bulduklarını... Ee, konuşmaya başladılar. Şimdi altın çizmek istediğim bir şey var. İkisi de bir paket getiriyor oraya. Ee, şimdi birisi Türkiye'nin herhangi bir ortamında doğmuş Doğru. Ben erkeğim Doğru. Ee, ve kızla ilişkimde hoşuma giden kızı alırım abi böyle kolumu atarım benim Derim. sevgilim olur kızım olur tavır içerisindedır. Yani. Canım ağlıyor. Şimdi abi. aynı yöreden... ...birisi ise beklentiler öyledir ki... ...o da bunu bekler ve uyar hakikaten hı hı. böyle bir uyum olur. Ama... E, ama e, ...bu sahiplenme konusunda... ...erkek hı hı. Kar, kadını sahiplenir... E, ...güzel bulduğunu sahiplenir... ...tavrı içerisindeyken kız... ...bir dakika bakalım ne oluyoruz? Ben senin malım mıyım? Yani mağazaya girdim beğendim beni pat diye alacak mısın? Tavrı içindeyse... Hı hı. ...enteresan bir gerginlik oluyor ve çoğu kere erkekte jeton düşmüyor. Anlayamıyor yani ne oldu diyor ya falan. falan. E hocam adamı öyle yetiştirmişler adam öyle biliyor. Evet. Kızlar da bunu sever diye biliyor. Evet. Yani... Erkek dediği sahip çıkardıyor. Sahip çık. Evet. Rica ederim yani diyor. Şimdi bundan dolayı dertli olup benimle konuşan... Yağız delikanlılar oldu. Çok, çok, çok. Hakikaten. <gülüyor> Yağız ama değil mi hocam? Evet, evet, evet. Hani delikanlının harman olduğu. <gülüyor> Oradan gelen abiler. Oradan gelenler oldu. Şimdi bak hangi aşamalardan geçiyor? Heh. Bir. Birbirlerini gördüler. Çekici buldular. Tamam. Şimdi bir yerde... ...orada bir denge olacak. Yani kızın özgürlük isteği öbürünün Hı -hı. sahiplenme durumu hiç ilgilenmese de olmuyor çok evet. boğacak şekilde bir ilgilenme de olmuyor yani işin o boyutu var değil mi hocam? yeterince ilgi göstermemesi durumunda da taraflar birbirlerinden rahatsızlık duyuyorlar yani, Hı -hı. E, yani evet bir ilgimiz var işte ne yapalım öyle bir ilgimiz var deyince de olmuyor bak Polat burada çok enteresan bir şey var Ha. Ve ben Amerika'ya gittiğim zaman bu bunu yaptığım Aha. farkında bile değildim yaptığımın. Şöyle bir mesaj veriyorum kıza. Bu ilişkinin nereye gideceğine ben karar veririm. Hı. Bu ilişkide söz sahibi olan benim, patronum. Bunu hissediyor kız. Yani bu şekilde anlamıyor ama içi diyor ki çok bir bir diyor böyle böyle bir, e, yani. böyle bir şöyle, dominant diyor, bilmem ne diyor falan filan diyor. Uuu diyor. Böyle ifade etmiyor, tamam mı? Şimdi. Ee, bir de şöyle, ben senden hoşlandım. Ee, hoşlandığımı ifade etmek sorumluluğu bende. E, senin nasıl bir tavır ve bilmem ne alacağında Hı -hı. sende ve ona saygım var. Müthiş, onuru edici bir tavır. Ya hocam, itiraz eden çıkar buna yani. Tabii çıkar, benim ülkemden konuşuyorsun <gülüyor> abi. Yok, lan çıkar bunu, yani, bu ne ya. biçim erkek, bu ne biçim evet. kadın, olur mu öyle şey ya diyen çıkar hocam ya. Yani... Tamam, şimdi... Ee, bakın ilk burada bir dengeyi bulmak meselesi var. Kiminle konuşuyorsun falan. Çünkü ee, kendisi öyle bir kültür ortamında yetişmiş ki zeki, akıllı, tıp öğrencisi, mühendis şu veya bu şekilde ee, işte yiğidin harman olduğu ülkeden gelmiş vaziyette <gülüyor> ve böyle özgür, kendine saygısı olan kişiliğini bulmuş ...bir kız arkadaş, bir nişanlı bir eş istiyor. Evet. Tavır içerisinde baktığınız zaman onu görüyor. Fakat... ...farkında değil ortaya çıkabilecek olan sorunları. Ve Türkiye'de bu... ...çok sık ortaya çıkan bir hadise. Ondan dolayı... ...benim... ...karşıdakinin özgürlüğüne saygım var mı? Onun seçmesine saygım var Hı -hı. mı? İlk aşamada... ...bunu atlayabiliyor. Yani hakikaten... ...şu veya bu şekilde konuşmaya başlayınca derin nefes alıyor, öfkeleniyor, bir cigara daha yakıyor... kafaya buluyor, şu, bu, biraz gitar çalıyor, bilmem ne, of pop kıza söylüyor. Halledebiliyorlar bunu. Aha. Ondan sonra geliyor ikinci aşama. Hocam bunun nişanlılığı var, sözü var, osu var, busu var. Şimdi baş başayken işler kolay. Evet. Yani sen varsın, ben varım. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla elimize yüzümüze bulaştırsak da... ...en nihayetinde iki kişiyiz ama oradan sonraki aşamada peki ne oluyor hocam? Şimdi evet sen dedin ki ben sahiplenmiyorum. Aferin oğlum, Pekala İyi de halam bakalım buna eyvallah diyor mu? Babam buna eyvallah diyor mu? Annen bu durumu nasıl düşünüyor? Amcadan Amca ne diyor? Öbürünün de dayısı, amcası, halası, babası, bu, anası, osu, busu var. Ee, orada ben ne olacak? Her birisi kendi ekosisteminden geliyor. Değil Aynen mi? bahsettiğiniz <gülüyor> paketle geliyor. Diyor ki, alo, bu diyor gelin hanımın diyor biraz dili uzun mu diyor? Yani. Tamam. Öbürü de diyor ki ya bu damat diyor sürekli her şeye karışıyor diyor. Biz diyor aile büyükleri varız burada diyor. Laf düşer mi onlara ya diyor? Evet. Kızım diyor sana pek saygı göstermiyor galiba ha? diyor bu. ...damat diyor. Ee, hadi kalk gidelim dedi yani. Gide, gider miyiz falan diye bakmadı. Bu, bu böyle mi olacak böyle falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatini çekiyor altını çiziyor yani. Evet. Şimdi Paul seninle konuşuyordum ben. Bu kadar... E, ...ilişkilerle ilgili kitap yazmışız. Yaşarız <gülüyor> senden büyük falan filan ama... ...konuşurken bir ara... Ee, i̇şte arkadaş dedin... <gülüyor> ...nişanlılık falan filan... Onu ...oturayım konuşayım <gülüyor> bunu nişanlıkla ilgili... E, ...bir şeyler anlatmam hocam lazım falan dedin sen. Ben dedim ki... ...o kadar önem veriyorsun galiba nişanla Hocam nişanlılık çok zor bir dönem dedin. <gülüyor> Ve emin ol... ...senin o altını çizmenden sonra... ...ben düşünmeye başladım. Dedim ya... ...uzak kalmışım galiba. Çünkü deminden beri söylediğin şeylerin hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Aynen öyle. Ve çoğu kişi bunu... Atlata mı Hocam çok gönül kırılıyor burada. Yani yutsan bir türlü, yutmasan bir türlü bir yola girmişsin. Şimdi orada şeyi de konuşmak lazım. Yani evet sahiplenelim, özgür bırakalım da e, peki nasıl olacak meselesi de var? Şimdi insan bir yandan istiyor ki beni sahiplensin hiçbir kadının ya da hiçbir erkeğin onu sahiplenmeyen biriyle bir gelecek kurmayı düşüneceğini ben hiç sanmıyorum hocam yani evet. iş arkadaşı gibi bir hayat sürdürmenin bir esprisi yok işte yani yan masada oturuyor mu diyecek yani biraz sahiplenilmek istiyor evet. ama o birazın ne kadar olduğu belli değil evet. yani ben mesela sizin gibi bilen hocalarımıza onu sormak <gülüyor> isterim hocam bu noktada. Ne kadar sahiplenirlerse caizdir hocam. Ne kadarı kabul edilir, ne kadarı edilmez meselesi var işin içerisinde. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum ki bizim doğuştan getirdiğimiz bazı biyolojik genetik <gülüyor> temellerimiz var. var. Yani boğulduğumuz noktalar var. Aynen. Bir de aşırı uçta... Aa, ...ben hiç değersizim burada, hiçbir anlamım yok dediğimiz Aynen. noktalar var. Sonra kültürden kültüre, aileden aileye bunun marjinleri değişebiliyor. Ama mutlaka ve aynı zamanda her ikisini aynı anda istiyoruz. Aynen. Aynen. Kadar yani. önemli değil çok, mi? çok da zor bu yüzden hocam. Evet. Yani hem sahiplenmeyi hem özgür olmayı aynı anda yaşamak istiyoruz. Süper. Ondan dolayı ben... Ee, ...örnek veriyorum diyorum... ...yeni yürümeye başlamış olan çocuk... ...elini tutmaya kalkarsan... ...ağlar... ...bırakırsın... ...özgürce yürür... ...ama o ortamı sen terk edersen... ...dönüp baktığında seni göremezse ağlamaya başlar... ...çocuğun dediği şu... ...elimi tutmama orada dur... ...bana bak... Aynen. ...bu... ...somut olarak çocuğun hayatında ortaya çıkıyor hı hı. fakat... ...içimizde hep var... ...ya seninle geçenlerde bir programa gittik... Evet. Ee, ...hatırlıyorsun belki... Ve sen solumda böyle işte gelenlerin kitabını okuyorsun evet. falan. Sağımda, bilmiyorum farkında mısın, değil misin. Şöyle bir kızcağız çömelde, 19 yaşında ya var ya yok. Dünya güzeli, esmer ve belli muhafazakar bir aileden gelmiş vaziyette. Ee, soruyor ve bütün bayanlar da duyuyor mecburen. Herkes Ama duyuyor. Mecbur, Kalabalık da bir ortamda. Evet. Çok kalabalık. İşte nişanlanmışlar ve e, birbirlerini seviyor. Aileler pek istememiş nişanlanmalarını. Şimdi ne olmuş? Birinci aşamayı güzel atlattmışlar. Evlene bakmışlar. Hop demiş. Tamam demiş. budur. Falan bu, da, bu, da, şudur budur. Aile demiş ki Siz, hiç olmazsınız demişler. Fakat bunlar ısrar etmişler ve ikinci de ailesi istemiyor falan diyor. Ve o da dedi şimdi dedi ailesi gibi düşünmeye başladı. Beni iki kere dövdü dedi. 19 yaşındaki kız <Gülüyor> nişanlı, nişanlısı kaç yaşında bilmiyorum ama herhalde o yaşlardadır. İki kere dönmüş. Bana sorduğu soruşı. Bırakayım mı diyor. Şimdi <gülüyor> bu soruyu sordu. Dönüp bayanlara baktım. Şimdi bir tavuk sürüsü olsun hı hı. Ee, ve bir ses çıktığında bütün tavuklar böyle başlarını kaldırırlar bakarlar ya. Evet. Onu gördüm kadınlarda. Herkes böyle dikkat kesilmiş. Doğalca ne diyecek? Ne diyecek? Aynen. Yani oradan bir resim çekilmesini isterdim gerçekten. Ve o bayanlara dedim ki, kendi sine saygı duymayan bir kadın. Başkasından saygı göremez. Zamanla kaybolur gider. Onun için mutlaka önce kendinize olan saygınızı keşfedin. Ve başkasının da o ona zaman yakışan dedi. bir Aynen. şekilde davranmasını talep edin. Döndüm kesinlikle bırakacaksın dedim. Senden özür dileyecektir. Ağlayacaktır yakaracaktır. ama bir erkek bir kadına tokat vurmuşsa o erkek değildir o hayvandır. ...insan değildir. Ondan dolayı... ...baktı böyle... ...yani nişanı bozayım mı dedi. Yani o kadar uzak bir şekilde... ...yani o kadar sahiplenilmiş bir tavır içerisinde... ...kendisinin karar verme... ...gücünü kaybetmiş birisi olarak konuşuyor ki... ...içim cız etti. Ay dedim ya... ...yani... ...insan olma... ...benim kendime olan saygımı koruma ilişkinin saygın olması meselesi ne kadar önemli. Hatta ondan sonra seninle konuştuk bu programı yapalım dedik yani esas Şimdi nişanlık devresi böyle hasber kader geçildi burası diyelim hocam evlendiler. Evet. Yani şimdi işin şöyle bir boyutu var bu nişanlık dönemi. Öyle ya da böyle ailelerin en çok dahil olduğu dönem. Evlilik döneminde de varlar işin içerisinde ama en yoğun herkesin Konuştuğu yer burası. Evlilikten sonra ise biraz böyle sorumluluktan kaçar bir durum oluyor. Sadece talepler giriyor işin içerisine. Ama gençleri bir şekilde kendi başlarına bırakıyorlar. Ve orası aslında kendi düzenlerini o yer. Yani hı hı. orada da bu denge çok önemli bir hale geliyor. Özgür mü olacaklar, sahiplenecekler mi? Ee, nereye gidecek bu hikaye? Orada da çok belirleyici bence. Çok doğru. Özellikle. Ya şimdi belki yeni değil ama biliyorum sen... Ee... Sosyo, ...sosyoloji bölümünde evet, evet yüksek sağladın, lisans öyle. yapıyorsun. Belki de buradan... E, ...bizim üniversitelerde... ...sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapan, doktora yapan... arkadaşlarımızı, akademisyenlerimize bir çağrıda olan... ...bu nişanlık dönemiyle ilgili... ...araştırmalar yap. <gülüyor> Emin olun... ...yurt dışında çok ilgi görür... ...ve yörelere göre... ...nişanlık döneminde neler oluyor... ...ne gibi sorunlar oluyor... ...yöre yöre yöre, yöre toplayıp... ...kültürün yapısıyla ilgili... ...bazı şeyler öğrenmemiz lazım. Müthiş Son bir harita, müthiş bir veri çıkar orada. Evet, evet. Müthiş evet. bir veri çıkar. Yani ben bu... sağlıklı ailelerin kurulması ile ilgili... ...bu veriler üzerinde belki... ...bazı tedbirler alabiliriz. Kesinlikle. Bazı eğitimler kurabiliriz. Belediyeler, aile ve aile sosyal... sağlık bakanlığı. Sağlık bakanlığı, evet. Bu konuda bir şeyler yapabilir. Hakikaten... ...deliğine ben katılıyorum. Yani... ...nişanlık döneminde... ...kapı daha açık bir dahil etmek için... ...evlenince... Biraz uzakta duruyorlar ama yani, başka mekanizmalar başlıyor. Aynen. Yani o doğrudan müdahalenin yerine başka şeyler giriyor ve bence kalıplar en çok orada devreye giriyor. Yani e, bu kızcağız 19 yaşında gelip size soruyor. Çünkü bu, bu daha evvel karşılaştığı duyduğu e, çok da hayatında olan cinsten bir problem değil. Ama mesela evlilik anında bununla ilgili ne yapılacağına dair milyon tane çözüm var. Yani ve onları kültür belirlemiş. Dayak yiyorsan şunu yaparsın, sineye çekersin. Hiç hepimiz yemedik mi? Bilmem ne falan filan. Kültür hepsine bir çözüm bulmuş. Hangi kalıp nasıl davranacak? Ortada bir netliği var hocam. Ama aynı şekilde de Evlendikten sonra da nasıl sahiplenileceğiyle ilgili de kalıplar var diye düşünüyorum ben. Ben evet. gelen cevaplara bakıyorum Facebook'tan sorduğumuz, size sorulan sorulara bakıyorum. Burada müthiş bir kafa karışıklığı var hocam bu konuyla ilgili. Yani bir yandan diyor ki özgür bırakmak lazım diyor ama bir diğer taraftan diyor ki hocam kaç kere özgür bırakmak lazım. Ne anlıyorsak ondan onu da anlamadım ben. Sahip çıkmak lazım diyor. Bir başkası diyor mesela onu çok güzel söylüyorlar. Hocam diyor sahiplenmekle sahip çıkmak aynı şey değildir diyor. Evet. Evet gerçekten o bence önemli bir kavram. Önemli değil mi hocam? Ee, bu arkadaşımızın e, şeyleri... Hocam birkaç da... kişi söylemiş ama ha. Sinan Verboz en, en net haliyle ifade önemli. eden. Sahiplenmek ile sahip çıkmak arasındaki fark ayırt edilebilirse evet. insanlara daha çok yardımcı olabilirler diye söylemiş hocam. Sağ olasın Sinan Bey. Yani o kadar güzel ki bu söylediğiniz şey hakikaten... Evet, sahiplenmek ve sahip çıkmak. Nasıl gerekiyor. fark ediyor bunlar hocam? Yani şimdi biz sahiplenmekten bahsettiğimiz zaman bir başka, onu da okuyun bulursam burada. Bir başka kişi diyor ki, bir şeye sahip olduğunuz zaman diyor, sahip olduğunuz size aittir diyor. O kişi size aittir diyor. Sahip çıktığınızdaysa siz kendinizi ona vakfedersiniz. Siz onun takibinde onun iyiliğini düşünen insan haline gelirsiniz diyor. Evet, ben bu... O... Koltuğa çıkmaya çalışan çocuk hı hı. örneğini burada uygun görüyorum. Yani şimdi e, babası orada 12 aylık bebek koltuğa çıkmaya çalışıyor. Adam bir gözüyle bakıyor. Çocuk uğraşıyor. Hı hı. Çıkamıyor uğraşıyor. Evet. Adamın sesini çıkardı yok ama bir gözüyle bakıyor. Her şey yerinde yerli yerinde. Ve ben dayanamadım. Ben işte amcasıyım o da benim yeğenim diye. Ortamda gittim koltuğunu alttan tuttum hoppa diye çıkardım. Çocuğu sahiplendim. Ee, o zaman baba bozuldu. Niye yaptın dedi. Sonra anlattığı zaman farkına vardım ki... Bak şimdi benim kafamda açıklığa kavuşuyor falan. Ben sahiplendim. Evet. Yani orada adamın aslında... ...çocuğa sahip çıkmış vaziyette. Gözün üstünde diyor, görüyorum. Onun Aynen. istiyor, o benim çocuğum Aynen. diyor ama... ...mücadele yapsın, Aynen. o zaferini kazansın, Aynen. çıksın hadisesi. Ama o benim malım değil, o bir birey. Aynen. Ee, bu çok önemli Çok. Şey. Yani bu aradaki farkı anlamak ve ondan sonra da... ...nasıl böyle bir şey yapabiliriz meselesi? Tabii şu anda... ...böyle bir televizyon stüdyosunda oturmuşuz rahat rahat konuşuyoruz. Hı hı. Ee, Rahmetlik analığım demişti ki... Oğlum... Bir kadının üç korkusu olması Hı -hı. lazım. Allah korkusu... Baba korkusu... Koca korkusu. korkusu. Ve buna inanarak söylüyordu. Mutlaka. Şimdi... Biz konuşuyoruz. Şöyle bir varsayım var. Kadının korkmasına gerek yok. Kadın bir insandır varsayımıyla konuşuyoruz. Aynen öyle. Ve birçok kişi... Ulan bunlar... Bunlar Dünyadan haber yani, tabii. Evet, Komplo teorileri falan kullanacak olurlarsa... ...bizi ajan olarak görebilirler. Hı hı. Yani bu memleketin, bu kültürün temeline... ...dinamit atmaya çalışan hı hı. ajanlar olabiliriz. Böyle hı hı. konuştuğumuzdan dolayı. Ne <gülüyor> yapıyorlar yani? Bizim kendimize <gülüyor> göre bir ayrı anlaşımımız var. Ne demek istiyorsunuz falan diye girebilirler. Örnekler verebilirler. Onu karşısında ben ne diyebileceğim? Benim dediğim şu. 56 yıllık bilim hı hı. alanında uğraşmış birisi olarak... ...diyorum ki... Bizim fıtratımızda, genetik yapımızda bunun dengesini isteyen bir taraf var. Üretici olmamız için, mutlu evet. olmamız için. Ne önemi var diyecek adam. Kadın mutlu olmuş olmamış ne önemi var diyecek. Ben de diyeceğim ki bir bilimsel gözlem içinde kadın mutlu değilse ailenin mutlu olması mümkün, mümkün değil. Mümkün Diyeceğim ki ey herif senin bir insan olarak bu ailede mutlu olman mümkün değil. Değil. ...kendine bir bak. Can yalnızlığının farkına var. Ve ayrıca... ...senin bu... ...gara olarak gördüğün kişinin... ...yetiştirdiği çocukların... ...tam yetişmesi, mutlu olması... ...insan Hiç olarak mutlu. yetişmesi mutlu değil. Ondan dolayı gel düşünelim... ...konuşalım meselesi başlıyor. Bunun için konuşuyoruz. Aynen. Ondan dolayı biz herhangi bir kültürü... ...taklit etmek amacıyla değil... ...biz insan olma yolculuğunda... İnsan insana bir ailenin, bir geleceğin, insan insana ilişkilerin kurulduğu bir toplumun burada temellerini atmaya çalışıyoruz. Onun için sahiplenilme zorunda değil kadın ve ama mutlaka sahip çıkılması gerekiyor. Sadece kadın için değil değil mi? Bu? Birbirinize sahip çıkılması var orada. Yani Evet ben bilirsem ki eşim hakikaten beni önemsiyor öyle ya da böyle benim varlığımın farkında ve bana sahip çıkıyor yani benim hayattaki duruşum değişir. Hı hı. Kadın için de bu geçerli. Bence erkek için de bu geçerli. Yani hı hı. Erkek de o zaman bir başka şekilde davranır. Kadın da bir başka şekilde davranır. O evde büyüyen çocuklar da bambaşka bir noktada evet. olurlar diye düşünüyorum. Şimdi yani. ben senin evliliğini biliyorum. Hayranım. Tebrik Sağ ediyorum. Ve şunu ver. biliyorum ki Aslı sana baktığı zaman diyor ki... Şu Polat... Hı hı. ...benim mutlu olmam için... Hı hı. ...benim ben olarak kalabilmem için dağları devirir. Doğru. Elinden gelen her şeyi yapar. Doğrudur. Aynı şekilde Poyraz. Yani böylelikle tabii, tabii. orada bir güven var tabii. ve aynı şekilde sen de biliyorsun ki Aslı aynı. elinden gelen Hepsini her yaparak. şeyi yapar. Doğrudur. Burada bir güven var. Doğrudur. Böylelikle zorlamaya, efendim değişik. E, değişik sorular sormaya, baskı yapmaya falan gerek yok. Şimdi Polat. E, <gülüyor> şimdi. Diyelim ki evlendirdik. Tamam. Çok şükür. Evlendiler. <gülüyor> Aynı evin içerisine girdi bu arkadaşlar. Girdiler öyle. falan. Devam ediyor. Ve abi bir de bu çocuk durumuna bakalım. Şimdi hamile kaldı. Çok şükür. Şükür. Bir çocuğumuz olacak. Allah tamamını erdirsin Bir avazda. Öyle diyorlar. <gülüyor> amin. Amin. Evet. Şimdi çocuk doğacak hocam. Çocuk doğacak. Şimdi burada baktığımız zaman doğal olarak yüzde yüz ait bir yaratık var içeride. Annenin yediğinden, içtiğinden, solunumundan yararlanıyor. Aynen. Bunun farkında olmak ve bunun sorumunu almak çok önemli. Çok. Çok hocam. Yani e, bir kere şey konuşmak lazım. Yani bizim bu sahiplenil... Birilerinin bize sahip çıkmasıyla ilgili bir derdimiz yok. Biz doğru şekilde sahip çıkılmak istiyoruz benim anladığım kadarıyla. Çocuğun da sıkıntısı aynı. Yani şimdi... Doğdu. Doğana kadar zaten yüzde yüz bağımlı. Yani bütün besini, havası, osu, busu her şeyi annenin üstünden. Doğduktan sonra da içine doğduğu aile eğer onu sahiplenmezse çocuk ölüyor hocam. Evet aynen. Ölüyor. Yani, yani biz geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarımızı konuk ettik. Birkaç gün bizimle birlikte oldular. İki aylık bir bebekleri var hocam. Evet. Bakıyorsunuz. ...her şeyinden o anneyle o baba sorumlu çocuğun. Evet. Ve çocuk bunu istiyor zaten. Evet. Birkaç dakika yalnız bırakıyorsunuz mesela... işte pusetinde ana kucağında falan. Bir derdi olduğu saniyede bağırıyor çocuk. Hı hı. Ha Diye. <gülüyor> Önce bir böyle gelin buraya bağırışı var. Sonra <gülüyor> ağlayarak devam ettiriyor. Evet. Diyor ki... ...benim size ihtiyacım var. Ben size ait olmak istiyorum. <gülüyor> Bana sahip çıkın. Hem evet. de tam anlamıyla sahip evet. çıkın diyor. Evet. Şimdi yolculuğa bakacak olursan şimdi bebekliğin değişik aşamalarında hakikate ama öyle bir dans var ki orada. böyle hafta hafta değişiyor. Hem de nasıl hocam? Hafta hem, hafta değişiyor. Hem de nasıl? Çocuk yemek yediriyorsunuz mesela. Önce siz besleyin istiyor. Anneden süt alacağım diyor. Sonra kaşıkla vermiyor. Bir yerde kaşa elini uzatıyor. Evet. Alo diyor. Ben ben deneyeceğim onu diyor. Ben onu yaparım diyor. Yani evet. bırak Bırak ben şunu alayım diyor. Evet. Şimdi ana babanın bence hayatında ilk sınavlarından bir tanesi bu. Çünkü ben düşünüyorum ilk kez bir şey ben yapacağım dediği yerlerden bir tanesi oluyor. Ve önemli bir sınav. Çok değil önemli Çok bir, kere bir sınav. Farkında Çok de kere farkında değilsin. Çok yaşamsal bir şeyle ilgili çocuk diyor ki ben bununla ilgili beceri geliştirmek istiyorum. Anladım diyor. O, o var ya diyor o. Onunla diyor ağzımıza bir şey koyuyoruz diyor. Ve ben diyor onu yapmayı öğrenmek istiyorum diyor. Bırak, ben veririm diyorsun ve tıkıştırmaya devam ediyorsun. Ben böyle ortamda annenin içine bakıyorum. Bana diyor ki, döküyor hocam diyor. Evet, evet hocam. Yani döküyor hem de ne döküyor? Yani, yani bu arada annenin bilinci, çocuğun gelişimiyle dökülen şey arasında... ...mukayese edecek bilince gelmemiş. Gelmemiş hocam. Yani, yani ben önemli. o annelerin... Bilsene yaptığını mutlaka toparlayacağı... ...farklı bir şey yapmakla ilgili istekli olduklarının farkındayım... ...ve o anne doğrusunu yaptığını düşünüyor. Tabii. Şimdi diyor yeterince beslenmemiş olacak diyor bunu vermediğimiz zaman. Yani, annenin görevi nedir diyor. Yiyip içip doyurup çocuğu şişirmek ondan sonra da uyutmaktır diyor. Bundan başka ne gibi bir görevim olabilir ki diyor. Ben diyor onun ne kadar sahiplendiğimi böyle göstereceğim diyor. Bu gerçekten sahiplenmek, bu sahip çıkmak falan değil... Ben e, bugün sizinle konuşurken bu konuyla ilgili bir şey söyledim. Onu burada söyleme ihtiyacındayım. Hı hı. Bu kime ne kadar özgürlük vereceğim, kime ne kadar sahip çıkacağım meselesinde eğer bizler ilişkilerimizde biraz daha uyanık olabilirsek ve tembellikten uzak durursak hayat çok kolaylaşıyor. Çünkü ben bazen sahip çıkılmak değil, sahiplenilmek istiyorum. Böyle tam anlamıyla sahiplenilmek istiyorum hocam. Hastayım, yorgunum, depresyondayım, keyfim kaçmış bilmem ne olmuş. O anda öyle delikanlı gibi yaparız hallederiz değil. Bir köşeye sinmek ve birileri de bana ay gel gel gel senin biraz sevgiye ihtiyacın var. Gel bir anlat dinleyeyim. Aa, sana ne yapabilirim, nasıl yardımcı olabilirim desin istiyorum. Öyle ihtiyacım olan Hiç özgür olmak falan aklıma gelmiyor o anda. Doğru. Ama bazen de öyle anlar oluyor ki kimse bana karışmasın. Canım ne istiyorsa onu yapayım istiyorum. Aynı Polat. <gülüyor> Fakat... Aynı kalak tabii Aa, ki. Farklı ortam. Farklı ortam, farklı, farklı bir duygu, farklı bir ordu. Yani e, çocuk içinde vaziyeti öyle, eşin içinde vaziyeti öyle, so komşun içinde vaziyet. Şimdi komşuya bakıyorsun adamın acelesi var, gidiyor. Günaydın de geç, sorma her bir şeyi. Onun gidesi var o anda. <gülüyor> evet. Eğer farkında olursan bu hikayenin herhangi bir sıkıntısı. Onun ne zorluğu var. Her zaman aynı şekilde davranmak çok kolay hocam. Evet. Yani bir matematiğe o tutturursun formülle gidersin. Hele çocukla ilgili. Hı hı. İki aylıkken başka şey. On aylıkken başka şey. Yirmi aylıkken başka şey. Yirmi aylık ve hastayken başka şey. Aynen. Ee, Türkçede lafı var onun hocam. Hasta olduğuna yanmıyorum ama huyu değiştiğine yanıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Evet, evet. Yani. Doğru. Çünkü hakikaten huysuzlaşıyor çocuk o sırada. Evet. Evet. Çok doğru. Ergenliğe geliyor. Ha, biraz konuşalım onları. Garibim ya. geçiyor bu dönemleri. Yani iyi kötü idare ediyor falan. Fakat hormonlar kötü bir şey hocam. Hı hı. Çocuk içten içe kaynıyor böyle. Evet ve onun da bir sebebi var. Var hocam. Hey diyor. aklın üzerinde duracaksın Aynen. yaşamda. Onu Aynen. yaratan programlamış. E, fark et bakalım. Biraz bağımsız ol diyor. E, Aynen Hayata üzeresin diyor. Hocam hani diyorlar ya bir şey mi dürtüyor seni diye. Hak, hakikaten dürtüyor bir şey çocuğu o sırada hocam. Gerçekten bir şey dürtüyor. Yani ben bakıyorum biri dürtülmese bunları yapmaz diye düşünüyorum <gülüyor> hakikaten. Biri bir şey dürtüyor çocuğu. Çocuk evet. da bunu özgürlük kavgası olarak yapıyor. Öbürü evet. de sahiplenecek ya. Evet. O kavga etmeye başladıkça bu sıkmaya başlıyor. Evet. Aman düne kadar sokağa bıraktığı çocuğa sokağa bırakmayacağım. Evde şu saatte gidilecek, bu saatte gelinecek. Kiminle konuştun? Kiminle konuştun, ne konuştunuz? O, o, o, o çocuk var ya onu hiç beğenmiyorum. Hı hı. Onu hiç sevmiyorum ben yani hı hı. Hiç, hiç sana zararı var sadece diyor. Hı hı. O, sen öyle dedikçe o da gidiyor ona yapışıyor yani hı hı. Evet. ve orada o dengede çok acayip bir noktaya geliyor. Şimdi yani. ben düşünüyorum böyle e, anne bebeğine bakmış emzirmiş, şey, koplamış, büyütmüş ve bunun tadını almış bu cennet gibi bir şey Tabii. böyle hakikaten ve. ...emeğini vermiş, elinden gelen en iyisini yapmış. Saçını süpürge etmiş, yetiştirmiş. Ve ondan sonra yavaş yavaş birisi diyor ki... ...yeter diyor, yeter çok fazla ya. sokulma diyor bana Aynen. diyor. Aynen. <gülüyor> Ve bir boşluk hissediyor anne. Tabii. Şu veya bu şekilde ne demek diyor sen benim oğlum değil misin? Örünecek o sen benim oğlumsun diyor. Ne demek diyor. Salacağım, <gülüyor> şudur Yap ya, gel, şudur şu budur. İyi anne... ...hakikaten bu sahip olma... Ve özgürlük konusunda dans edebilmesini Aynen. bilmeli. Aynen. Dans edebilmeli. İyi baba dans edebilmeli. Aksi halde bencillik oluyor diye mi? Şimdi ben kafamdaki anne babalığı mı yapacağım? Yoksa bu çocuğun istediği anne baba olmak için mi çaba sarf edeceğim meselesi var orada. Yani ben kafamdaki ana babalığa göre işte çocuklar şunları yaparlar, ana babalar böyle davranırlar deyip işin içerisinden çıkabilirim Gerçekten hayat kolay olur öncelikle. Ama uzun vadede daha çok bedel ödediğiniz bir hayat haline geliyor. Evet, evet bugün işler kolay, gücüm yetiyor, istediğimi yaptırıyorum. Ee, ipler benim elimde. Peki sonra ne olacak? Evet. Ve nesilden nesile devam ediyor diye. Aynen mi? aktarılıyor hocam. Şimdi şunu diyebilir birisi. Diyor ki mesela efendim diyor belli bir yaşa kadar çocuklara özgürlük verilmez diyor. Evet peki ee, belli bir yaştan sonra verilir. Tamam o güne kadar hiçbir pratik yapmamış birine o özgürlüğü verdiğiniz zaman ne olacağını sanıyorsunuz? Yani peki nasıl yürütecek bunu? Nasıl evet. o hayatı devam ettirecek? Ee, benim içim hakikaten böyle karıncalanıyor, çok zorlanıyorum bazı durumlarda özgürlük tanırken kendi çocuğum. Ama bir yandan biliyorum ki bugün bu pratiği yapmazsa uzun vadede çok daha büyük sorunlarla baş başa geleceğiz. Tırnaklarımı yiye yiye o yerimde oturuyorum o zaman. Diyorum evet. ki bunun bunu yapması lazım. Evet. ...çok şükür sen geriye baktığın zaman... ha baban demek ki bunun için böyle yapmış diye de anlıyorsun değil mi? <gülüyor> evet aynen. Bir de öyle şey var. Ya gelen mesajlardan bir tanesi de şeydi bu. Ben mükemmeliyetçi bir birisiyim anne <gülüyor> olarak. Ondan sonra üniversitedeki kızının... E, ...sınava girerken baygınlıklar geçirilmesi... ...küçüğün de aynı yolda yürümesi falan konusunda. Ve enteresan bir şekilde hanımefendi bize yazmış ama... ...anladığım kadarıyla işte de kendisini sorumlu tutan yok bir tarafı hocam, yok. Hiç öyle bir tarafı yok. Ve yani... acı olan Tabi Polat şu... Kızı da ileride evlenecek. Çocuğu olduğu zaman onun çocuğu da aynı şekilde öyle bir sorunlar içerisine girmeye başlayacak. Gördüğünden başka ne yapabilir ki öyle bir durumda? Evet. Ancak dizge bir yerde biri uyanırsa kırılacak. Ya bir dakika annem bunları yaptı. Doğru olduğunu sandığı için yapıyordu ama değil yani. Artık biliyoruz bunu. Evet. Gel başka bir şey yapalım dediği yerde ancak o dizge evet. kırılacak. Değerli izleyenler insan doğası diye bir şey var. O nedenle biyolojik seminde insan doğası olduğuna göre insan psikolojisi diye bir şey var. Bu psikoloji üzerine kültürden kültüre toplumdan topluma değişen psikolojik durumlar da olabiliyor. Ama insan doğası hem özgür hem de sahiplenme olmak üzere aynı şeyi aynı zamanda istiyor ve bizim sohbetimiz bunun üzerinde oluyor efendim. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Müzik Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Değerli izleyenler, konumuzu öyle işliyoruz ki herhalde görüyorsunuzdur. Ben, Polat'la özgürce bir ilişki içindeyiz ama aynı <gülüyor> zamanda birbirimizi sahipleniyoruz değil mi? Aynen Policir. öyle hocam, sağ olasınız. <gülüyor> hocam ya bu son beş dakika, ben genelde burada size ne yapalım sorusunu soruyorum ama ben sormadım. Soranlar var, onların <gülüyor> sorduklarının üstünden okuyayım istiyorum. <gülüyor> Veysel Özdemircioğlu hocam yazmış. <gülüyor> ee, Mert'in dedesi. Evet. Ay, çok Sağ cool. olsun, Veysel Bey ne zaman bize yazsa bu vurguyla yazıyor. Bugün o yüzden öyle anmak istedim adını evet, hocam. Evet, ee, evet. <gülüyor> demiş ki Sayın Erdalinin önü konuşmalarının birinde yaşanmamış günler geri gelmez. Günlerimizi imkanlar el el verdiği ölçüde en iyi şekilde yaşayalım ve demokrasilerde hiçbir hak kolay elde edilmez. Kolay elde edilen haklar çabuk elden gider demişti. <gülüyor> Kendisini saygıyla anıyoruz. Ben iki kız babasıyım. Çocuklarımla tercih, çocukların tercihlerine karışmadım. Bir finansçı biri de 8-10 ay sonra hekim olacak ama halen ellerimiz sırtında. Cihat Hoca'nın da söylediği gibi hiçbir zaman taş arana emanet etmemiştik. <gülüyor> Şimdi de torunumuz Mert, dede ben seni çok seviyorum diyor her şey bitiyor. Da hocam biz bu elimizi sırtlarından ne zaman çekeceğiz demiş. Şimdi hocam sizin bugünkü programınızı izleyen birisi dedi ki Allah ah dedi ben sahip çıkmıyormuşum sahipleniyormuşum evet. ama eşim için ama çocuklarım için. Evet. Buradan buraya dönmek de dünya değiştirmek gibi bir şey hocam. Ne öneriyorsunuz? Ne yapsın bu insanlar? Ee, Özgür Balat'la bir program yaptı. Evet. Ve orada ilk, ilk defa Wimbledon'da yer alan bir Türk tenisçi aynı bahsettim. Çünkü şu anda ismi aklıma gelmiyor. Hı hı. Ve o e, zannederim e, orta kulda mı, lise demine, evet. e, tenis... E, Kızıp raketi parçalıyor. Evet kızıp raketi parçalıyor. Ve o zaman... E, babası o zaman... Kızım... E, iki hafta sonraki... E, maça nasıl gireceksin diye soruyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çok. Yani sahip çıkıyor ama sahiplenmiyor. Hı hı. E, kızın sahiplenmesini istiyor. O sorun. Ondan sorumlu kalmasın. Ama sohbet içinde. Aynen. Farkındasın iki hafta sonra maç olacak. Onu yapabilmem için rakete ihtiyacım var. Aa, Şimdi parçaladım parçaladın ve yok. <gülüyor> <gülüyor> ben bu senin sorumluluğun. <gülüyor> Parçalayan sensin Hades'i. Çok güzel bir örnek ben. Çok güzel bir örnek. Çok güzel. Çok. Onun için benim kısaca söyleyeceğim şu. Bir kere sohbet içinde olmak lazım. Hı hı. Sohbet içinde olacaksın. Yargılamadan, dinleyerek, anlayarak ve ondan sonra seçeneklerin farkında ise eğer hangisini seçeceksin diyorsun? Değilse... şöyle bir gözden geçiriyorsun, Şunlar, şunlar, şunlar... Da olabilir mi acaba? Ne diyorsun? Falan. Hangisini seçeceksin? Niçin? Ha. Evet. Ve onun... seçtiğin zaman sorumluluğu sende. Çok güzel. Ama tabii... koruyarak gayet tabii. Yani... yüksek duvardan düştüğü zaman kafasını patlatacaksa... <gülüyor> <gülüyor> Ama onun da bir şeyi var. Mesela ben... Ayşen... 5 yaşındaydı galiba. Trafikteyiz... ...ışığa bakıyoruz falan, kırmızı ışık, yeşil ışık falan konuşurken e, ve dedim, çok önemli dedim bu. Hı hı. Çünkü gelenlerin algılaması şudur budur. Ve hakikaten bir arabanın altında kalmış bir köpeği göstererek dedim ki, bak görüyor musun, bu köpek bilmediğinden dolayı bu başına gelmiş. Benim kızım şimdi 48 yaşında ...baba diyor biliyor musun hala hatırlıyorum diyor onu diyor her trafik diyor, benim için diyor kendi için bir seçim var Tabii. orada bir seçim var Aynen yani öyle. çok önemli. Çok. Ondan dolayı onlar yaşamının sahibi olacak. Fakat bir sohbet içinde olacağız ve deneyimli olduğumuzdan dolayı onlara bir nevi açık kapı bulacağız. Aynen. İstersen anlatabilirim. Heh. Ama istemezsen istemez ama istersen anlatabilirim tavır içinde olmak çok önemli geliyor çok. bana Ve sen bunun içerisindesin tahmin ediyorum Poyraz şimdi 6 yaşında. Tabii hocam. Değil mi? Ya yani şey günümüz böyle danslarla geçiyor hocam ve bazı günler mi? istiyor ki biz yapalım. Bazı günler istiyor ki kendisi yapsın. Evet. Ee, ama yani doğru yapmaya çalıştığımız tek şey hakikaten bunu paylaşabileceğimiz bir ortamı var etmek, bunun sohbetini yapabilir miyiz? Her şey konuşulabilir, hepsini paylaşabiliriz meselesi. Evet. Ve bazen diyorlar işte çok çok şanslı değil, benim çocuğum bazı yönlerden, diğer çocuklardan çok daha zor bir hayatı var. Birçok şeye izin verilmiyor, birçok şeyi yapmasına müsaade edilmiyor bu evin içerisinde. Bu evle ilgili olduğu için. Evet. Evet. Ama bununla beraber de evet bunları sen yapabilirsin denilen bir sürü şey var hayatımda. Evet. Dolayısıyla bir ki varsa. Hocam siz de iki ki varsınız. sohbetimiz çok, var. Çok teşekkürler hocam. Sağ devam ederiz. İnşallah hocam. İnşallah evet. sağ olasınız. Değerli izleyenler. Efendim bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftada birlikte olalım diyoruz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Altyazı